seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba. Günaydın sizin hanım. Merhaba. Evet. İyi <gülüyor> İ harfi. Dedim yani sordum bir kere ne yapabilirim? Evet, İ harfiyle. <gülüyor> Ağzından çıktı yani. Evet, şimdi de tabii bir de korkunç trajediyle yani Fatoş Zeynep Ayşe, Gülün vahşice e, ölmesi, parçalanması gibi savaş ortamına tekrar girmiş de olduk böyle. Zaten pek çıkmamıştık hiçbir şekilde. Evet, zaten aslında tabii bu ha, hakikaten çok son birkaç günde satır aralarında çıkan aslında ilk Türkiye'nin de işte bu Suriye'den e, nereden gel, geldiyse bu saldırı olduktan sonra e, ver, e, karşılık verdiği ve bunun üzerine yapılan yorumlarda çok enteresan detaylar ortaya çıktı. Aslında 23 Eylül'den beri zaten e, böyle olaylar olup duruyor ve Türkiye'de geri karşı geri karşılık veriyor vesaire falan filan böyle bir atışma devam ediyor bizim ruhumuz duymadan bu taraflarda ee, ve e, ya yani bu düşük yoğunluklu savaşlerde bu kavrama da çok alışıldı Türkiye'de zaten. Evet Türkiye içinde de alışmıştık ama şimdi bir de ülkeler arasında da. Tabi şimdi bir de e, haberlerin satır aralarına baktığımız zaman e, bir sürü e, yani uluslararası e, çaptaki yayınlanan haberlerin de satır aralarına baktığımız zaman işte, e, Türkiye'de işte 30 kişi ölçü deniyor geçiyor ondan sonra başka kaynaklarda işte 8 çocuk var bunların arasında Türkiye'nin e, saldırısı karşısında cevabı karşısında i̇şte ölen yani bunlar mesela bu detaylar şimdi ne nedir ne değildir hemen tabi işte desinformasyon Türkiye'ye karşı bir şey olunca Türkiye'nin hoşuna gitmeyecek bir şey olunca böyle deniyor ama elbette ki Türkiye'nin de ve Bali'nin olduğu devlet olarak birçok sivil ölüm var yani bu işte biz bunları bilmiyoruz ama bir kere işte zaten baktığımızda işte sabah kalkıp Burada işte daha doğrusu akşam savaşmaya gidip de sabah kalkıp buraya Türkiye sınırını geçip evinde uyuyup geri dönen insanlar var. Yani adeta bir mesai gibi çatışmaya giden. Suriye'ye. Evet Suriye'ye. Evet. Ve bunları ancak haberlerin kenarlarında köşelerinde adlarını duyabiliyoruz. İşte bu görüşlerini, bu, bu hayatlarının bu parçasını anlattıklarını dile getirdiklerini duyabiliyoruz. Evet, Hatta çok işte, pardon evet. bir şey söyleyeceğim. Yani çok aslında medyanın kendimizle de bir parçası olduğumuz maalesef medyanın bu son derece yabancılaştırıcı bir etkisi olduğunu tabii hepimiz biliyoruz ama bu, bu gibi olaylarla büsbütün çarpıcı bir hale geliyor. Yani e, Afganistan'da olsun, Pakistan'da olsun, e, parçalanan e, kadın, e, çocuk, çoluk, çocuk, insanların haberlerini de zaten pek vermiyor medya. Ve arada okuyup onlar çok uzakta olan şeyler gibi geliyordu. Fakat ilk defa burada şimdi e, mesela bugün işte Taraf Gazetesi'nde Mustafa Arı Sütü'nü e, gayet çarpıcı verdiği hikayeden görünüyor ki gündelik sıradan işine gücüne gitmekte olan insanların sokak ortasında parçalanarak öldüğü bir durum da olabiliyor. Evet, evet. Yani, ya, Türkiye'nin tabi bu Suriye angajmanı öyle bir noktaya geldi ki işte angajman kuralları diye de çok enteresan böyle askeri laflar ee, bu arada da giriyorum. Ben evet. bütün bu e, Suriye macerasını Türkiye'nin e, söylemek istiyorum. E, bir gün e, tarih dönüp yazdığında göreceğiz ki Türkiye'nin de ciddi şekilde eleştirildiği bir süreç olacak. bu. Çünkü önce Esad'ı son derece destekleyen bir politika izleyip ondan sonra birden bire zıng diye dönüp e, bunun tersi bir politikaya geçip insanları silahlandırıp. E şimdi şu an baktığımızda insanlar orada ölüyor. Sadece şimdi baktığımızda Eylül ayında e, beş bine yakın insan ölmüş, beş bine yakın yani Suriye'de bu müthiş bir şey tabii yani. Eylül Eylül Eylül ya, hakikaten inanılmaz bir rakam yani. Tamam, insanların hayatlarının e, böyle bir rakama indirmemek lazım şu kadar insan öldü falan gibi değil ama şimdi rakamların da ayrı bir sarsıcı boyutu var. İşte on sekiz ayda otuz iki bine yakın kişi öldü zaten. Hani bunlar e, hakikaten. Türkiye'nin işte Kürt sorunun benim bu kadar can kaybı olduysa 18 ayda Suriye bunu yaşadı şimdi bu böyle bir ortamda artık bu noktaya geldikten sonra ki gelmesinde de Türkiye'nin çok etkisi bence var yanlış politikalarla yani insanları silahlandırın ve onlar birbirlerini öldürsünler iyi olan kazansın gibi böyle bir şey olmuyor tabii ki ya yani bu bir çözüm değil ve işte orada zaten açık bir sınır var İnsanların ellerini, kollarını sallayarak geçtiği. Bu kadar içine girerseniz bugüne kadar aslında bu geçtiğimiz günde iki gibi olaylar olmaması mucize. Bunlar çok daha fazla olabilirdi ve şu an Türkiye fil bütün sınırıyla çatışma içinde olabilirdi. Yani bugüne kadar bundan uzak kalmış olması bir mucize. Biz buna şaşmalıyız. Hani bugün niye böyle oluyor ara değil Evet. Burada tabi devletinizin uyguladığı Politikaların vebalini siz Yükleniyorsunuz bu çok enteresan bir şey aslında Yani benim bu politikayla hiçbir ilgim yok Nasıl yapıldı Kimi, Kimsenin de ilgisi yok Türkiye'de iktidar partisi içinde Bu politikanın yapımına karışan olmadı zaten Bilen olmadı İnsan olarak bilmiyorsunuz ama Bir ülkenin vatandaşı olduğu için Onun günahını da bir anlamda yükleniyorsunuz Çok ilginç bir şey bu Yüklenmek zorunda kalıyorsunuz Türkiye'de işte kendi içindeki e, mezhefsel kutuplaşmalarla, etnik kutuplaşmalarla bunu çok daha fena şekilde ödeyecek bedelini. Zaten de e, Türkiye'de de e, çok enteresan şekilde Başbakan Aleviler'in yönelik bir dolu söylem gündeme getirdi. E, Suriye ile bağlantılı olarak. Ve böyle olunca böyle Kürt meselesi zaten içinden çıkamaz bir mesele olarak orada tutuşmaya devam ediyor. Yani aslında hakikaten Türkiye'nin şu durumda olmadığı, bu kadar bu durumunu sürdürebildiğine şaşmamız hayret etmemiz ve sevinmek lazım belki de. Evet. Ee, daha da e, vahim bir noktada olması işten bile değildi aslında. Ve e, daha vahim nokta bir de şöyle bir şey var. Bu beter dengede korudukça Türkiye'de mesela değerler erozyonundan bahsettik hep. Değerlerden e, e, bu programda da şey konuşuyorduk. Ee, en son işte bu Dünya Değerler Araştırmasının yeni işte sonuçlar açıklandı. Gene Yılmaz Esmer Türkiye'de yıllardır zaten bu araştırmaların e, profesör Yılmaz Esmer evet. e, içinde ve e, korkunç yani bir tablo manzara var aslında. Yani e, Türkiye'nin ezici çoğunun e, sağ Bakışta olduğu yani sağ bakışın Kötüliğinden ben burada hani sağ Kötüdür gibi bir şey demiyorum Yani sol yok <gülüyor> Yani muhalif düşünce yok Hani bunu e, CHP eleştirisi oluyor Veyahut da sol yok Türkiye'de gibi bir eleştiri oluyor Ama e, insanların Değerlerinde de toplumun değerlerinde de Sol artık yok Zaten hiçbir zaman çok güçlü değildi Belki ama artık tamamen Silip süpürülmüş vaziyette Neredeyse %70'i aşan oranlarda sağ düşüncenin hakim olduğu başka bir Avrupa ülkesi de yok. Türünün tek örneği olarak Türkiye çok ilginç bir yerde. İşte kadın hakları meseleleriyle ilgili değerlere bakıyorsunuz. Kadınlar da adeta ezilmenin doğru bir şey olduğunu düşünür halde. Evet, birazcık açım ya yani açıklayalım Boğaziçi Üniversitesi ile Açık evet. Toplum Vakfının birlikte yürüttüğü, Proje yürütücüsünün de Profesör Doktor Hakan Yılmaz oldu. Bir araştırma yapıldı Türkiye'de orta sınıfı tanımlamak diye. Evet. Yani. Emre Erdoğan Güçlü Atılgan danışmanlığında araştırma asistanları da Merve İnce Murat Can'ın yaptığı bir Mart Nisan 2012'de yapılmış çok yeni bir araştırma. Türkiye'de muhafazakarlık, aile, cinsellik dinde hepsini içeren bir şey. İlginç çok gerçekten ilginç, çarpıcı ve iç sıkıcı da diyebileceğimiz sonuçlar var yani. Evet, ya yani benim bahsettiğim işte de Dünya Değerler Ara Atlası Bu işte Bahçeşehir Üniversitesi bunu yapıyor. Hı hı. Yılmaz Esmer'in işte dediğim gibi başında olduğu bir proje. Bütün dünyada yapılıyor. Ben de kendim yazdığım bazı makalelerde son dönemlerde özellikle bu araştırmayı kullandığım için daha önceki aşırı sağ Avrupa'da niye yükseliyor konusuyla ilgili değerlerle ilgili Baktığında, ha iki ayrı araştırmadan dan. Evet iki ayrı araştırmadan evet. bahsediyoruz aslında. Ee, evet. Sizin bahsettiğinizde evet çok enteresan bir araştırma zaten birbirlerinin sonuçlarını da aslında destekliyorlar. Bir anlamda evet. Ee, bu, bu bakımdan da enteresan. Ee, yani bu değerler meselesi aslında çok enteresan bir mesele. Başlı basişine yani değerlerin değişiminin e, Avrupa'da. E, yeşiller ve dünyada tabii yeşiller işte ve daha farklı sol hareketlerin çıkmasına yol açtığı ile ilgili bir tezi vardır Ronald Inglehart'ın bu araştırmaların e, ilk ortaya çıkmasını sağlayan kişinin bir siyaset bilinci Michigan Üniversitesi'nden <gülüyor> Amerika'dan ve Michigan Üniversitesi de özellikle bu e, teknik olarak araştırmalar işte kamuoyu araştırmaları vesaire üzerine uzmanlaşan e, Siyaset biliminin bu teknik kısmı, bilimsel kısmına çok eğilen bir üniversite. Ve bu Dünya Değerler Atlası işte e, materyalizm sonrası bir dünya ile değerlerin değiştiğini ve bu yüzden partilere olan bağlılığın, seçmen davranışlarının değiştiğini. Yani işte insanların artık e, bazı işte e, mesela çevre gibi ondan sonra işte onun dışında farklı işte hayatında farklı şeylerin olması gibi mesela ilkelerin olması gibi konularda çeşitli taraflar aldıklarını ve bunların da siyaseti etkilediğini öne sürmüştü. Ondan sonra işte 1990 sonunda işte bu tezi savunmuştu Inglehart. Ee, ve kimliklerin çok öne, ağır basmaya başladığını sağ-sol ayrımından çok işte kimliklerin e, ön, ön plana çıktığını söylüyordu e, seçmen davranışlarında. Tabi bunlar bizim e, öngörebileceğimiz şeyler aslında baktığımızda. E, fakat bunu siyaset biliminde e, kanıtlarıyla diyelim ki te, o tezlerinizi destekleyecek bilgilerle ortaya koyup da bir e, çalışma yapmak farklı bir şey tabii. Bu, onu o gerçekten zor bazen insan davranışları ile ilgili e, kanaatlerinizi, siyasetle ilgili kanaatlerinizi bir de kanıtlamak hani o tezleri e, savlarınızı kanıtlamak oldukça zor. Inglart e, da bunu yapmaya çalışan bir siyaset bilimci olarak biliniyordu. O yüzden önemli bir araştırma. Ve Türkiye'nin hani bu aşırı sağın ve farklı görüşünün adeta kalmadığı ortada bir noktada olması asıl düşündürücü. Çünkü insanlar bazen de kendinden illa sağ sol ayrımında kendini sağ konumlandırsa bile soldan çok şey öğrenebilir. Biraz da Eric Hapsuan'dan bahsetmek istiyorum. Neden? Bu, Pardon. Bu. Eric Erik Hapsuan'dan evet. Evet bu şeyde. Evet evet. Bu hafta onu da artık aramızda yok. <gülüyor> evet, epey e, biz de Açık Radyo'nun çeşitli programlarında kendisine yönelik naçizane programlar yapmaya çalıştık biz de. Çok önemli bir evet. e, düşünüş evet, de, tarihçi. Çok tabii. Yani burada şimdi Hobsman'ın e, bence önemi bir Marksist tarihçi olarak renklerini ortaya koyan, e, hep ideolojik olarak durduğu yeri, bir anlamda yaşamının her alanında yani yaptığı çalışmalarda da ortaya koyan biri. Fakat buna rağmen ideolojik bir anlamda inanmışlığına rağmen diyelim Hobsbawm'ın eserleri çok da değerli. Tarihçilik aslında hiçbir zaman nötr bir şey değil. Tarihle ilgili bu enteresan kanaat var nedense hep. E, objektif olunabileceğine vesaire dair ama tarihte her zaman aslında tavır alıyorsunuz e, bir şekilde e, ve e, bu da çalışmalarınıza yansıyor e, aslında sadece objektif olmaya çalışmak ve buna doğru bir e, hani bir adım atma bunu çalışmalarınızın ekseni haline getirmek de bir tavır e, böyle bir yönü var bence e, Hobson da bize tarihçiliğin aslında e, taraflı bir şey olmadığını hatırlatıyordu. He, he, bu yönüyle Marksizmle hiç alakası olmayan insanların da Hatta Marksizmden nefret eden insanların da Çok şey öğrenebileceği bir insandı he, Çünkü çalışmalarında her zaman he, O ideolojik Bakış açısıyla he, Merak bir arada Bu da bu çok enteresan bir şey Gerçekten merak ederek Gerçekten bir şey Bir insanlığın haliyle ilgili endişeyi Ortaya koyarak çalışmalarını yapıyordu bu, bu da çok önemli bir şey. Ee, hani dünyayı değiştirmek üzerine bu kadar e, mesele ediniz. E, ya her e, bir anlamda kendisini belki de siyaseten hiç e, sempatik bulmayanların da çalışmalarından çok şey öğrenmesi mümkündü. Bu, bu da hani büyük bir iltifat gibi gelmeyebilir. E, büyük metiyeler, e, hani çok büyük insandı, müthiş tarihçiydi falan gibi. E, bir şey söylemiyorum Farklı bir şey söylemeye çalışıyorum Bence öyleydi ama Onun dışında da bu yönü çok önemli Herkesin okuyabileceği Bir tarihçi olması ve sonradan Arkasından işte böyle yazılan hani Hayatını anlatan Yazılarda vesaire Çok enteresan bir şey var Birkaç yazıda tekrar eden Kitapları Nesiller boyu okunsun Gibi bir temenni var Evet, en büyük şeyi de zaten hayata bir küçük evet. söyleşiye yer vermiştik biz de kendisine çevirdik ve açık radyoda yayınladık bir Latin Amerika dergisiyle yaptığı, onun kendisiyle yaptığı bir söyleşi de. Yani bütün ömrünün işte bir benden sonra ne kalsın sorusuna da işte uğraştı. Bir, iyi kitaplar yazdı denmesi iyi olur dendi kalıcı kitaplar ve çok hoş tabii bu yani. Muradına ermiş o anlamda. E, e, evet. O söylüyor Aynen öyle. Evet. O söyleşi okuyunca biz de öyle düşündük zaten. Bu 2000'lerin başında yapılmış bir söyleşiydi. Tamamen evet. ben de katılıyorum. Muradına ermiş o anlamda. Evet yani 95 yaşında işte öldüğünü hatırlatalım ve işte 94 yaşında da Hala çok konuşulan üzerine bir kitap yazması da geçtiğimiz yıl çok enteresan bir şey tabi. bu enerji ve bu birikimle aslında keşke daha uzun yıllar aramızda olabilseydi. Evet, onun bilmedi çok, bilmediği evet. bir şey var mı diye tartışırlarmış aralarında değil mi? Yakın evet, evet. Yani, o, o, ilk e, üniversite yıllarında e, Hobsbawm'ın bilmediği bir şey var mı gibi bir laf e, dolaşırmış Cambridge'de. E, tabii çok e, hani tarihçi olarak kendi başlığı başına ayaklı bir arşiv gibi derler. Ya Tam da bunu dile getirmek istiyorum. Çok ilgili bir insan olarak... E, o. E, çok ilginç bir tezat işte demin dile getirdiğim Yani çok, çok bilgisi olmak ve o bilgiyi Seçici olarak kullanırken Aynı zamanda son derece Dürüst bir e, Portreye yansıtmak tarih yazımında Bu çok zor bir şey evet, ve Bunu bu, yapan çok az insan var Tayin edici e, kelimeyi Kullandığını düşünüyorum olarak Yani bu meselede Burada en temel Kavram dürüstlük Dürüst evet yani bir ee, dediğim gibi ya, e, şimdi akademik olarak da baktığımızda bir e, şeyi yazarken muhakkak işte Marksizme inanıyorsanız veya işte Foucault size teorik olarak ilham veriyorsa veya da işte neyse bir şeyse farklı farklı insanlar olabilir. E, kendinize teorik altyapı olarak seçtiğiniz veya se farkında olmadan etkilendiğiniz e, ve bunlar çalışmalarınızı muhakkak etkiler önceden gelen insanlar. Ya yani sadece politik olarak ben işte sola inanıyorum veyahut da marksistim gibi bir şey değil bu. Aynı zamanda çalışmaların biçimini şekillendirmesi, yazımını şekillendirmesi açısından önemli bir şey. Ve e, Hobson ya bunların ötesinde dediğim gibi eğer bir e, son derece taraflı olarak bir objektifliğe ulaşmışsak farklı bir şekilde. E, bu çok çok gerçekten bu, ilginç bir şey. Bu değerli bir e, şey. Ve e, artık günümüzde de bu kadar e, ideolojik olarak kendini konumlandıran akademisyenler de çok azaldı zaten yok gibi bir şey Onların arasından da bu başarıyı sağlayabilecek bir anlamda hani bir anlamda objektifi de sağlayabilecek Dürüst dürüst objektif doğru bir laf değil işte belki orada yani demin evet, daha önce evet. dediğim gibi tarihçinin objektif olması çok zor ee, belki de öyle bir şey yok. Yok, evet. Ee, belki de gerekli dediği zaten. Yani tarihi bir ayna gibi işte geçmişte o an olduğu gibi yansıtmak mümkün değil. İkinci dünya Savaşı'na ilgili çalışmalarda zaten bunu görüyoruz. Ee, müthiş bir tartışma hep e, olup bitiyor. İşte soykırımla ilgili şeyleri e, tam olarak yansıtabilir miyiz? Olduğu gibi yansıtılabilir mi? Hatta bundan tamamen vazgeçip. E, tek tarihi yazımı hatıraların basılmasıdır. Hatıraları o an orada olanlar dışında soykırımın işte tam şeyinden ucundan kaçanlar dışında bu iş kimse bize anlatamaz. Hatta onlar arasında da e, asıl ölenler biliyor. O yüzden ölenler dışında bu işin aslında gerçek tanığı yok de demeye varacak kadar ileri noktalar var. Önemli olan da belki bu tartışma o canlı tartışma ortamının yaşanıyor olması, farklı fikirlerin ileri sürülüyor olması, her zaman tek bir doğrunun olması veya bize benzeyen, bizim gibi düşünen insanlarla bir arada olmak değil. Türkiye'de işte müthiş eksikliğini çektiğimiz aslında birçok politikanın, birçok hoşumuza gitmeyen şeyin böyle olmasının belki de sebebi bu. Evet, bu üzerinde epey durulması gereken bir nokta yani Eric Hobbsbaum'ın aynı zamanda uzun yıllar 10 küsur yılda çok ciddi dünyanın önde gelen seviyesinde eleş, caz müziği evet. eleştirmenliği yaptığını da mesela küçümse yani hiç bunu önemsiz bir detay olarak görmemek lazım bütün yani bir komple değerleri bir arada barındırabilmek çok büyük bir zenginlik yani. <gülüyor> evet, evet. Tek boyutlu insan olmamak işte bu anlamda. Tek boyutlu insan olmamak. Rönesans insanı dediğimiz evet. böyle bir şey zaten çok farklı farklı alanlarda merakları olan. Buna dünyaya merakı olduğu için hani ben ağacın dinliyorum veyahut da ağa işte böyle benim böyle bir tarafım var falan gibi bir şey de değil yani. Bu gerçekten dünyaya karşı bir ilgiden ...kaynaklanıyor ve hops ban hmm. bu arada belki de bizi gülümsetebilecek bir ...hikayesi var hmm. ee, cazla ilgili ilk işte caza merakının işte ergenlik çağı ve ondan işte o ilk gençlik döneminde gelişmesinin sebebi işte hani herkes aşık olur müziğe yönelir ilk aşkını yaşar ve işte müzikle beraber bunu yaşar benim ilk aşkım müzik oldu diyor çünkü kendini çok çirkin buluyormuş ve kendine olan bir anlamda içe kapanıklığı ve güvensizliğinden bir hani, sevgilisi olabilmesi veya birine aşık olabilmesi çok uzak bir şey gibi gözüktüğünden kendisine e, caza aşık olmuş. Benim ilk aşkım o yüzden cazdı diyor. Ee, yaşam boyu da sürmüş <gülüyor> bu aşk. Ve o eleştiri yazıları da böyle katiyen pedantik, ukulaca tepeden değil. Çok içten sıcak ve renkli yazı var yani. İşte insan durumuna ait dair merak burada çok önemli. Mesela işte haydutlarla ilgili benim ilk bir şeyler yazmaya başladığım zaman akademik olarak kullandığım eserlerdendir. Ya Orada tabii çok entesan bir şey var. Mesela haydutlara ilişkin Robin Hood bizim kafamızdaki klişedir. işte zenginlerden çalıp fakirlere veren bir adalet, düzensiz böyle adaletsiz dünyada bir bir nevi e, adaleti yerine getirmeye çalışan kişilik gibi. Bu mitlerin, bu efsanelerin ne e, e gibi bir etkisi olduğunu mesela ve bu e, farklı dünyanın çeşitli yerlerindeki e, bu haydut kavramını e, incelemiş ve çok da ilginç bir şey aslında. Yani hani e, gerçekten de dediğim gibi insan doğasına ilişkin bir şey. O adaletin yerine gelmesini istiyorsunuz e, bir şekilde. ...ve o insanlar kahramanlaşıyor. Evet, poetic justice... ...ilahi adalet merakı... Evet. ...insanların tabii çok... ...üst seviyede her zaman olmuş... bunun ...bu efsanelerde... ...bundan dolayı herhalde doğuyor... ...bir ölçüde. <gülüyor> evet, tabii. Ee, ve, e, çok enteresan bir şekilde... <gülüyor> ...ilk ulus devletler... ...ortaya çıktığında da... ...çok büyük rolü var haydutların. Çünkü <gülüyor> savaşmayı bilen onlar... İşte Balkanlara baktığımızda mesela entelektüeller milliyetçi e, fikirleri şeyleri e, propagandasını yapıyorlar ama e, asıl daha çıkıp savaşanlar işte o haydut takımı diyelim. Ve ondan sonra milliyetçiliğin ilk sildiği, ilk unutturduğu <gülüyor> insanlar da onlar oluyor. Sonradan gelenek icat ediliyor e, Osman'ın deyimiyle ve haydutlar kahramanlaşıyor. Ama ilk dönemde, ilk işte Balkanlarda devletler kurulduğunda, Rus devletler kurulduğunda, ilk yok, yok ettikleri de bu e, kendileri için savaşan haydutlar o dönemde. Evet, Evet. <gülüyor> evet e, Zan Hanım izin verirseniz son bir soruyla da. Ben vaktimizi geçtik ama bir soruda ben konuşmak istiyorum. Daha çok aslında böyle şey yapalım, konuşalım hakikaten. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Can, ben çok, çok çağılayan gibi susmuyorum, biliyorum. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> o, o konuda e, değil aslında benim şeyim de. E, bu e, hopspanla alakalı bir söyleşi yayınlamıştık bu hafta içerisinde. E, bu hafta içerisinde bu savaş haberleri ile alakalı çok fazla e, konuyu ele aldık. E, bu hopspan söyleşisinde. Bir soru yöneltiliyor Hobsbawm'a ve şey deniyor Savaş insanlık tarihinde daimi Bir öğe midir diye soruluyor Bizde bu soruyu e, Norveçli sosyolog e, Johan Galtung'a e, evet. İletebilme fırsatı bulduk Bu barış ve e, Çatışma çalışmaları Alakalı e, disiplinin kurucusu olan Onu da önümüzdeki hafta Dinleyicilerimize ulaştıracağız Bu soruyu ben size de yönlendirmek istiyorum. Hopsman'ın Hopsman'a sorulan soruyu bir şekilde sizin de ne şekilde gördüğünüzü merak ettim. Savaş insanlık tarihine daimi bir öğemidir Can yap, yani <gülüyor> köklerinden şimdi Hopsman ve şeyden sonra altından sonra ben ne diyeyim yani? Bugün bugün, bu, bugün <gülüyor> ne dedim boş? Bugün bir bir cevap veremeyeceğim için. Yok yok, <gülüyor> için derim. soruyorum. Bir hafta süre bırakalım sana. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim ben gene Hobsbawm'la bitirmek için bir şey söyleyeyim. Hobsbawm'ın dediği bir şey var fazla zamanımız kalmadı. Yani e, zaman bizim tarafımızda değil aslında tam öyle bir şey söylüyor bu Gardina e, son yazdığı yazılardan bir tanesinde. Çünkü e, kapitalizmin çok değişeceğini düşünüyor önümüzdeki dönemde yani tamamen yok olacak mı konusunda da çok sert böyle bitti gitti kapitalizm diye bir şey yok artık demiyor. Fakat bildiğim sayidan çok farklı bir şeye dönüşecek. Belki de artık kapitalizm evet olmayacak yani bir çöküş gibi değil de e, gibi bir tezi var. Orada e, hem çevre sorunları ile ilgili hem de dünyanın genel gidişatı ile ilgili yani bu e, dönüşümün çok sancılı çok acılı olabileceğine ilişkin bir şey söyle bir e, e, bir anlamda üstü kapalı kehanette bulunuyor. Ya zaman tarafı bizim tarafımızda değil. Bu çok önemli bir laf. Ve Hobsbawm'nin bu anlamda, hani ben e, direkt bir cevap vermekten sonra bunu yorumlamak istiyorum. Söyedi çok önemli. Yani bu bir insanlık e, hali olmak zorunda değil. Ama savaşsız da yaşamayı demek ki bilmiyoruz. 21. yüzyıla işte hak ettiği gibi yaşamak hayheni hak ettiği gibi yaşamıyoruz diye de bir şey söylüyor Hobsbawm. Bu belki de bunu e, öğrenebiliyor olmamız lazım. Evet. Çevre meselesine de bu şeyde vurgu yapması da çok önemli tabii. E tabii Sonra yani büyük bir işte şey felaketler zincirine doğru gidiyor olabilir insanlık. Zaten de aslında bunu yaşıyoruz. peki. Evet, yaşıyoruz da evet. kabul etmiyoruz. Mesele kabul etmiyoruz orada. evet adını koymuyoruz. Adını, adını koymak koymuş. da lazım belki. Onun için benim cevabım bu oldu. Ya, tamam. Biz bugün fazla, fazla kişilere kaçtık. onu çağırarak. <gülüyor> çok. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar...